Bu fırsatı kaçırmayalım. Kardeşimle hasbi hal. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Allah'a hamd, Resulüne salat ve selam olsun. Allah'ın rahmetini idrak ettiğimiz, şeytanın zincirlere vurulduğu, Allah'ın rahmet kapılarını sonsuza dek açtığı, Rahman'ın ateşten kullar azat ettiği bu günler, ne büyük fırsat kardeşim. Bire sınırsız karşılık verilen, İçinde bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi bulunan, Allah Resulü'nün bereketiyle esen rüzgar misali coştu şu günler ve geceler ne büyük fırsat kardeşim. Allah'ın yanında değerli olan bizim yanımızda değerli olmasın mı? Allah'ın en sevdiği kitabını bu günlerde indirmiş olması bir şey anlatmıyor mu bize kardeşim? Rahman, sizleri bağışlamak istiyorum. Ateşten azat edecek kullar arıyorum derken, bu yüz çevirme, bu acziyet ve isteksizlik yakışıyor mu bize? Bir önceki Ramazan'ı hatırlıyor musun veya ondan öncesini? Biri çok soğuktu, diğerinde de sen çalıştığın için yoruluyordun. Daha, daha öncesinde tam idrak edememiştin. Ve böylece kaç Ramazan affa ve mağfirete mazhar olamadan geçip gitti. Ya bu Ramazan, çok mu sıcak bu defa? Kendine sormaz mısın kardeşim? Soğuk olanı kaçırdım, sıcak olanı daha gelmeden söylenerek oflayıp puflayarak sabrımı tükettim. Bu ne azim, bu ne cüret. Rahman bizleri affetmek için adeta bahane arıyorken, ondan ve rahmetinden kaçmaya yer mi arıyoruz? Bu fırsatı kaçırma kardeşim. Eğer seni endişelendirecek bir sıcak varsa, bu cehennem sıcağı olmalı termometrelerin ölçtüğü, klima ve gölgenin son verdiği bir sıcaktan bu kadar korkarken, ne gölgenin ne de serinliğin olmadığı, rakamların dili olsa lal olup nutkunun tutulacağı bir ateşe karşı bu ne emniyet, bu ne rahatlık. Ey Rabbinin kendini affetmek istediği kardeşim! Şurada basit bir isteğinin karşılandığını duysan, kalbinde meyil, bedeninde o gene doğru bir hareketlenme oluşuyor. Rahmet kapılarının açılmış olması, şeytanın zincirlere vurulması, Rabbinin seni selamet yurduna çağırmasına karşı bu ne soğukluk, bu ne tembellik. Hangisi daha acı kardeşim? Kalbinde meyil, bedeninde hareketlenme olmaması mı? Senin bu durumu dert dahi işin mi? Bir doktor bir maddenin sana zarar verdiğini, hasta kıldığını ve şifanın muayyen bir ilaçta olduğunu haber verdiğinde, İlacı elde edip iyileştiğini tecrübe etmeden peşini bırakmıyorsun. Sözüne hiç değer vermediğin biri elbisende sokmaya hazır yılan veya akrep olduğunu söylese, hiç tereddüt etmeden o zararı defetmek için bir şeyler yapıyorsun. Bunca Resul, Nebi, Salih insan, her biri ayrı ayrı ateşi, kabri, el-Vahit ve el-Kahhar olanın hesabını haber veriyor. Nefsini, ayıplarını, onu helak eden zararları bir bir sıralıyor. Bu durgunluk, bu emniyet nesi? Yoksa onlara inanmıyor musun? Şayet buysa meselen vay sana, veil haline, toprak başına. Hemen imanını tecdit et ve tövbe ile Rabbine yönel. Yok inanıyorum diyorsan bu müşküle cevabı bul kardeşim. Ateş yakar dediği halde elini ateşe tutan, yanıyor diye acı çektiği halde elini ateş üstünde bekleten gördün mü hiç? Yoksa şeytan beni rahat bırakmıyor mu diyorsun? Gözün aydın olsun kardeşim. O zincire vuruldu. Seni bekleyen tek şey var, Rabbinin rahmeti. Yoksa kalbim katılaştı, günahlarım beni çepeçevre kuşattı, İstesem de yapamıyorum mu diyorsun? Açılmış rahmet kapılarının altına dur, elini kaldır ve bu şikayetini annenin evladına merhametinden daha merhametli olan El Latif, El Hannan olana yap. Aç ellerini Rabbine, kalbinin kapılarını da aç, en samimi kelimelerle şikayet et halini Rahman'a. Bu sefer fırsatı kaçırma kardeşim. Ey yeryüzünü ölümden sonra dirilten El Muhyi Rabbim! Ey insanlar ölümlerinden sonra diriltecek olan Rabbim! Şu katılaşmış, hatta ölmüş kalbimi dirilt. Toprağı, kışın uzun ölümünden sonra yağmurla diriltin gibi, kalbimi iman, ahlak, ilimle dirilt. Sonra açık olan kapıların altında, ellerin açık ısrarla bekle. Korkma rahmet seni iliklerine dek ıslatıncaya kadar ısrarla ve Rabbine azziyetini ifade ederek iste. Kalpler senin parmaklarının arasındadır. Dilediğin gibi evirip çevirirsin. Sana zor yoktur Rabbim. Yerde ve gökte bulunan her şey senin mülkün ve kahrın altındadır. Hiçbir şey seni aciz bırakamaz. Ve her şey senin ol demene boyun eğmişken, şu avuç içi kadar olan taşlaşmış şu kalbim mi seni aciz bırakacak? Seni tenzih ederim tüm eksiklik ve çirkinliklerden. Ol de Rabbim. Ol de kalbim sana boyun eğsin. Ol de Davud'a, aleyhisselama, demirin yumuşadığı gibi imana, takvaya, senin zikrine yumuşasın. Ol de Rabbim. Şu zincirlere vurulup beni senden uzaklaştıran şeytanın yapamazsın, çok zor, bırakırsın diyerek gözümde büyüttüğü her amel kolay gelsin. Kolay ancak senin kolay kıldığındır. Zor bizedir. Sana zor yoktur. Sen mutlak kudret sahibisin. Kudretin de kemale ulaşmış izzet sahibisin. Ben ise aciz, sana muhtaç, sana karşı zelil. Rahmetinden mahrumet etme Allah'ım. Gördün mü kardeşim? Nasıl da yumuşadı kalbin. Kerim olan davet ettiği sofradan misafirini kovmaz. Cömert olan vaat ettiği hibeden geri dönmez. Bu sıfatlar insanlarda dahi çirkinken, Mutlak ve celal sahibi Allah'a yakışır mı? Zannediyor musun davetinden seni eli boş çevirsin? ettiği mükafattan seni yoksun bıraksın? Kardeşim, bu büyük bir fırsat. Bu sefer bu fırsatı heba etme. Geçen yılı bir düşün. Şu an ölsen tek bir yılın hesabını verecek yüzün var mı Rabbine? Gözlerini kontrol et. Kaç haram bakış kuşattı göz bebeklerini. Ya kulakların, kaç yalan boş, Allah'ın, Sübhanehu ve Teâlâ'nın, bu ettiği kelime ev sahipliği yaptı. Ya dilin, kaç defa dedikodu, gereksiz söz, seni Rabbine mahcup edecek lakırtıda bulundu. Ya kalbin, suizanlar, Allah'tan başkasına dayanmalar, ondan gafil kalıp, onun bu ettiği duygulara yol vermeler. Bunların kokusu olsa ve sende tütse, İnsan içine çıkabilir miydin? Bunların rengi olsa ve boya olup sende zuhur etse hangi aynaya bakabilirdin? Kalbin daraldı değil mi? Sadece bir günün muhasebesini yapman yeterlidir. Ria, yalan, olmadığın gibi görünme. Olmayan hayırla insanlara tezahür etme. Peki bunların Allah katında tek tek, madde madde, parça parça karşına çıkacağına inanıyor musun? Şayet inanıyorsan, sana hiçbir iyiliği olmayan insanlardan bu denli utanıp da senin üzerindeki nimetleri sayısız olan Allah'tan neden haya etmezsin? İşte Ramazan bu sebepten fırsat. Arınmanın, paklanmanın, af ve mağfiretle pırıl pırıl olmanın zamanıdır. Yoksa şikayetin devam ve sebat sorunu mu? Birkaç gün iyi gidiyor, sonra yine gaflete düşüyorum, unutuyorum mu diyorsun? Yine Rabbine yönel. Bıkmadan, usanmadan, ondan sebat iste. Her unuttuğunda tekrar yönel. Unutulmuş ve yük olarak sırtına binmiş yılların kiri başka nasıl temizlenir? Yoksa bu sene olmadı, seneye çok dikkat edeceğim mi diyorsun? Ah benim mağrur kardeşim! Bir senenin işini yapamadığında da seneye iki yılın işini birden nasıl yapacaksın? Bu sene fırsatı hiçbir gerekçen yokken tepmişken seneye tepmeyeceğinin garantisi nedir? Erteleme, tesbif, şeytanın en büyük silahı. O bir nefise yeretti mi, artık şeytana lüzum yoktur. O nefis kendinin düşmanıdır. İşte sana fırsat. Genişliği yer ve gök kadar olan cennetlere koşarak, amellerde acele ederek bu mazlum ahlaktan kurtul. ''Bu Ramazan fırsat olsun. Her var olan şerri defet, hem de hayır ve bereketi elde et. Kardeşim, yoksa seni alıkoyan günahların mı? Tekrar dönerim, tövbe edip yeniden başlamanın anlamı yok mu diyorsun? Sen fırsatlara icabet ettiğinde derinden bir ses seni bununla mı korkutuyor? Hayır, hayır, bu kadar basiti almamalı. Bu denli küçümsememelisin.'' Allah'ın rahmetini ve izzetini. Sen Rabbine, O'nun rahmetine iltica edip başlamalısın. Biri yüz, bin, hatta sınırsızca bereketlendiren Ramazan'ı da fırsat bilmelisin. Sen kulluğunu ifade ederken, vesveseler sana zarar veremez. Yeter ki onları zamanında yakala ve zikir ile, dua ile defet kalbinden. Bir defa Allah için mücadelenin lezzetini aldın mı, gerisi kolaydır. Sen Allah için bir şerri her terk edişinde, kalbinde imanın tadı olarak tarifsiz lezzetler hissedeceksin. Kardeşim, başlamadığın veya başlasam mı diye tereddüt ettiğin her an ölüm seni yakalayabilir. Bununla beraber Allah'a tevekkül edip başladığın ve henüz hiçbir şey yapmadığın bir anda da gelip seni bulabilir. İkisinin arasındaki farkı anlamak için 99 kişi öldüren adamın kısasını bir daha oku. Bu işe niyet etmenin fazileti buysa, niyete tabi olan amelden sonrası nasıl olur acaba? Kardeşim, bu ay bir de İslam ümmetinin bir azası olduğunu hissetmen, kardeşlerinin acısına ortak olup onların dertleriyle dertlenmen için bir fırsat. Nicedir ümmetin sorunlarına gözyaşı dökmedin? Her şeyle yüzüstü ve kaderine terk ettiğin mazlumlara dua dahi etmedin. Malını vermek zor geliyor. Onların yanında bulunmaya cesaretin yok. Onları anacağın iki cümlelik dua da mı zor? Bu bir fırsat. Sıcaklığı, açlığı hissetmen ve yılın her ayı bu hayatı kahren yaşayan insanları anlaman için fırsat. Sen yemeğin çeşidine, ısısına, salatasına hayıflanırken, Zaten açlıktan tükendim zırhını şekvane mazeret görürken, birileri yılın her günü açlıktan tükeniyor. Ne ısısına söylenecekleri bir çorba, ne de oflayacakları bir salataları yok. Rabbinin sana layık gördüğü senin rızkındır. Ancak şekvayla değil, şükürle karşılamalısın. Evet, bu bir fırsat. Rabbimizin geçen günleri af, gelecek günleri takva ağzıyla süslemek istediği Büyük bir nimet. Yapabildiğimizi yapmalı, yapamadıklarımızda pes etmek yerine rahmet kapıları açık olana yönelmeliyiz. Annemizin bizi doğurduğu gün gibi tertemiz olma fırsatını bu sene kaçırmamalıyız. Allah'ım, bizleri Ramazan'a ulaştırdığın gibi onun hayır ve bereketine muvaffak kıl. İlahi, sen celal ve ikram sahibisin. Sana yönelen elleri geri çevirmeyecek kadar el-hay ve el-settar olansın. Biz aciziz, sen güçlü olansın. Biz kimsesiziz, sen merhametli olansın. Bize azap edecek olsan, adaletindir. Merhamet edecek olsan, bu senin lütfundur. Bizi lütuf ve kereminden mahrum bırakma. Sen bize zerafetmezsen nice olur halimiz. Senin dışında ne sahibimiz, ne de Rabbimiz var. Biz hak etmesek de, sen merhamet ve lütufta bulunmaya en layık olansın. Ey Celal ve ikram sahibi Rabbimiz! Yeryüzün doğusunda, batısında, senin için mücadele edenlere yardım et. Ayaklarını sabit kıl. Onları izzetinle aziz, senin ve müminlerin düşmanlarını kahrınla zelil kıl. El veli olan da, en nasır olan da sensin. Sen bize yardım edersen, kimdir bize üstün gelecek olan? Ya Rabbi, bu Ramazan'da yaptığımız duaları, ibadetleri kabul buyur. Sen eksikliklerden münezzehsin. Bizler sana layık kulluk edemesek de bizi rahmetinle kuşat. Bizi, ailemizi, çocuklarımızı ve kardeşlerimizi hıfsınla muhafaza et. Şüphesiz sen muhafaza edenlerin en hayırlısı, emanetleri zayi etmeyensin. Bizleri duaya ve sana yönelmeye muvaffak kıldığın gibi, Dualarımıza da icabet et. Allahümme amin. Bu yazı Tevhid Dergisi'nin 7. sayısında yayınlanmıştır.